İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün konuğum Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Avniy Bugün konumuz e-ticaret olacak ama... Hı -hı. ...sevgili Açık Radyo dinleyenlerinin... ...kendilerinin de yaşadığı e-ticaret türlerinden girelim. Konuya Hı -hı. diyorum. Hı -hı. Ondan sonra da... E bir sürü düzenleme yapılıyor Türk Ticaret Kanunu değişiyor elektronik ticaret düzenleniyor ee, bir takım yasal değişikliklerle yeni e, uygulamalar söz konusu olacak olmağa başlıyor hatta hı hı. Ee, ne gibi yenilikler yaşayacağız bu alanda Türkiye'de böyle bir genel başlık altında evet. devam edelim peki ee, şimdi sizin belirttiğiniz gibi tabi ticaret kanunu değişiyor borçlar kanunu değişiyor yargılama kanunu değişiyor. Bunlar çok büyük kod kanunlar. Binlerce maddelik mevzuatlar değişiyor. Bunlar herkesin hayatını doğrudan etkileyecek değişiklikler getiriyorlar. Bir de elektronik ticaret yasası hazırlanıyor şu anda. Meclis gündeminde hazırlandı daha doğrusu. Yasalaşması bekleniyor. Bunun da bir sebebi var tabii bu kadar değişiklik yapılmasın ve bunların hepsinin neredeyse elektronik ticarette bağlantılılmasının sebebi buna çok büyük talep olmaz. Hı. İnsanların alışkanlıkları kazanmaya başlamaları ve bu alanda iyi fikirlerle e, popüler işler e, yapılmaya başlaması, ön plana çıkması, işte fırsat siteleri, e, şehir içindeki bir takım fırsatlardan, indirimlerden haber veren siteler, açık arttırma siteleri, online satış siteleri, moda siteleri, moda siteleri hı hı. online bankacılık hizmeti veren, Bankaların bu işi çok daha artık profesyonel ve yaygın yapmaları ve bugünün artık konusu şu Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de iyi bir fikir, doğru bir yatırımcı ve çoğunlukla fikrin alakalı olduğu şey de online elektronik ortamda bir hizmetin veya servisin sunulması. Hı hı. Böyle olduğu zaman kısa sürede eski klasik ticari alışkanlıklardan farklı olarak bir mesafe kat etmek kısa sürede başarılı olmak iyi bir fikirle mümkün. İşte bu şeyler işte fırsat siteleri gibi sitelerde bunun en büyük göstergesi çok büyük cirolara eriştikleri haberleri çıkıyor. Yerel ya da uluslararası pek çok tüketicisi var. Çünkü artık sınır kalmadı. Ülkelerin sınırları fiilen var. Fakat o sınırlar internet laboratuvarında tamamen ortadan kalkmış durumda. Çünkü internette vize yok. <gülüyor> ...pasaport yok. Ama oyunun kuralı var değil mi? Oyunun kuralı <gülüyor> var. Oyunun kuralı her zaman var. Bu oyunların da kuralı var. Bu da bir oyun. Yani hayatta bence her şey... ...kendi içerisinde bir oyun düzleminde... ...gerçekleşiyor. Bir şeyi yaparsanız bir şeyle... ...karşılaşıyorsunuz. Fakat... ...bu artan popülarite... ...insanların hayatını doğrudan etkilemeye başladı. Çok yaygın kullanım söz konusu çünkü. Çok sık... ...aynı türde sorularla karşılaşmaya başlıyoruz. Mesela fırsat sitesini... ...kullanan, üye olan bir kişi... Bir süre sonra bir sorun yaşadığında bu sitedeki sözleşme beni bağlıyor mu? Ben bunu okumadım, imzalamadım diye biliyor. Çünkü Gönderilen malı kabul etmek istemiyorum, geri gönderebilir miyim, kaç gün içerisinde bu hakkımı kullanabilirim vs. gibi şeyler, sorunlar o kadar sık sorulmaya başlandı ki. Demek ki burada da hukuk ihtiyacımız yine kendini gösteriyor. Bu sebeplerde işte yeni kanunlar, yasalar bununla ilişkin pek çok düzenleme getiriyor. Hem tüketici bazında hem de iş yapanlarla ilgili olarak getirdikleri düzenlemeler var. Bir kere dikkat çeken şey şu hemen belirteyim yeri geldi. E, faturaların ve teyit mektuplarının elektronik ortamda gönderilmesi ve kabul edilmesi. yeni getirilen düzenleme ticaret kanunuyla. Hı hı. Zaten halihazırda var. E-fatura. Evet e-fatura. Çoğu insan da bunu alıyor. Hatta teşvik ediliyor. İşte ağaçlar, ormanlar yok olmasın. Faturayı elektronik olarak alın. Hatta alırsanız işte şöyle bir ekstra bonusumuz olacak. Şöyle bir indirimimiz olacak diye de teşvikleri de var. Bu mevcutta vardı. Yeni yasayla... Artık yasal olarak da var düzenlenmiş durumda. Demek ki SMS'le, telefonla, e-mail'le bir tüketicinin bir GSM operatöründen, bir hizmet aldığı firmadan kendisine gönderilen teyit mektubu veya faturayı e, elektronik ortamda geldiği için ciddiye almamak gibi bir lüksü yok. Yine 8 gün içerisinde itiraz etmek var. E, yine bunu kullanmak var. Tariciler arasında, ticaret yapanlar arasında da geçerli aynı şekilde. E, yine elektronik imzanın kullanılmasının yaygınlaştırılması. Hedefleniyor, güvenli elektronik imzanın. Ee, ve bunlar yenilikler. Ee, şirketler bakımından getirilenler de çok fazla var. Ama tüketici bazım bakımından şunu söylemekte fayda olabilir. Ee, çok önemli bir değişiklik bence. Haksız rekabet hükümlerinin içerisinde saldırgan reklam yasaklanıyor. Aa, bu çok ilginç. Evet bu pek dikkat çekmedi. Çok gündeme de gelmedi. Ne Ama... demek saldırgan reklam? Saldırgan reklamla kastedilen şey şu. Reklam tüketiciye yapılır malum. Ve tüketicinin e, seçicileri, seç, seçme kriterlerinin manipüle edilmesi hedeflenir aslında burada ağırlıklı olarak. E, kural şudur, tüketiciye bir reklamla karşılaşacağı reklamdan önce bildirilmelidir. Hani hep jeneriklerde, televizyon yayıncılığında, radyo yayıncılığında vardır ya reklam olacağı hı -hı, önceden bildirilmeden hı -hı. reklam yapılmaz. E, bu bildirilmeden veya kişi reklama maruz kalma ihtimalinden kaçınmak istiyorsa bu olanak verilmeden kendisine yapılan reklamlar saldırgan reklamdır. Benim şimdiye kadar gördüğüm bu tür reklamların hep önceden değil sonradan isterseniz kapatabilirsiniz türünden evet. şeyleri çıkıyor internette, i̇nternette gördüm özellikle ortamda. büyük gazetelerin web sitelerinde. E, tabii çünkü ciddi bir reklam piyasası var orada. İyi bir reklam piyasası. Peki var. böyle olamayacak mı? Böyle şimdi? olamayacak. Şimdiden bu düzenleme sonra. kapsamında. Hı. Bu düzenleme Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bir değişiklik olması beklenmiyor bu hükümde. Ee, ve işte mesela internette bir gazetenin sayfasına girdik bir haber okumak istiyoruz. Önümüze ana sayfada daha çarşaf reklam dediğimiz bütün ekranı kaplayan bir reklam açılıyor. O reklamın sağ üst ya da sağ, sol alt kısmında kapatabilirsiniz diye bir uyarı var. İsterseniz oraya tıklayıp reklamı geçip e, gazeteyi okumaya devam edebilirsiniz opsiyonunu veriyor. Fakat siz onu bulana kadar... Zaten reklamı okuyorsunuz. Uyarı filan yok mu Evet oldu. Sadece bir çarpı işareti Tabii var. Tabii bir çarpı kapat işareti var. Ha, yani yani o, o uyarı sayılıyor mu? Sayılmıyor işte Değil. bu anlamda. Bu bir saldırı reklam. O kendini koruyabilme imkanı bu yani reklamda. Tabii yani kapat bir süre sonra. Zaten Hı -hı. 7 saniyedir bunun süresi ortalama. 7-10 saniye içerisinde kendi kapanır. Onu bulup kapatana kadar da zaten ortalama 7-10 saniye geçiyor. Doğru. Ve siz bu arada reklama maruz kalmış oluyorsunuz yahut işte bir galeriye gireceksiniz fotoğraf galerileri falan çok popüler internette işte orada diyelim ki hayran olduğunuz bir ünlüyle ilgili tatil fotoğraflarına bakmak istiyorsunuz birinci fotoğrafa bakıyorsunuz ikinciye bakıyorsunuz, üçüncüye bakmak istiyorsunuz o anda bir ayakkabı reklamı çıkıyor hmm. ve siz habersiz bir şekilde bu datayı alıyorsunuz bu çok masum görünebilir ama burada bir ciddi bir saldırı var insan bilinçaltı çok acayip bir şey bu datayı aldıktan sonra aldığını unutup bir süre sonra bu datayı kullanmaya ve karar verirken dikkat almaya başlıyor. Evet öyle klasiklere yerleşmiş bir kola örneği vardır tabii, değil mi? Bir tabii, tabii. Kesinlikle çok önemli. Saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar kısa sürede e, tabii. bir filmde onu gösteriyor. Sonra dışarı çıkınca herkes ondan içiyor falan. Çok etki eden. Değil mi? Die Hard serisinde Bruce Willis biliyorsunuz. ...böyle büyük işte şey yapar düşmanlarla çarpışır eder çok zorluklar çeker hep üzerinde beyaz bir atlet vardır klasik şeyler unsurlar bir klasik unsur daha çok zor durumda kalır bir yerin arkasına sığınır... kendisini ateş ediliyordur... yaralanmıştır hatta genelde de omzundan yaralanır ve cebinden <gülüyor> niye omzundan? İşte ölmemek üzere hep omzunu Aa, sıyırır doğru, falan biliyorsunuz bu klişelerin hepsi bir ambiyanstır o anda işte bir yerin arkasına sığınıp düşmanlarından korunmaya çalışan Bruce Willis ya bir kola şişesinden hangi marka hmm. olduğu fark etmez. Çimle anlaşmalıysa bir kola bulur içer ya da Marlboro. Eee çıkartır cebinden, <gülüyor> gömleğin cebinden. Tek elle ucunu açar, dudağına bir tane iliştirir. Ateş yoksa da sağdan soldan bir yine bir akılcan bazıyla bir ateş bulur, sigarasını yakar. Bunların hepsi saldırı reklam. Önceden uyarı yoksa yani bu filmde bu üründe bu görüntüde şey yoksa e, e, reklam olacağına, ürün yerleştirmeye dair bir uyarı yoksa, internete geldiğimiz zaman spam dediğimiz mailler mesela bu kapsamda. Saldırıyor size. Şu konuyu fırsat siteleriyle bağlayalım. Fırsat sitesine Hı. üye oldunuz. Arkadan size o gün, o hafta, o ay yapılan bütün e, promosyon, indirimlerin maili geliyor. Yani Ben mesela bir tanesini kullandım. E, Spame düşüyor. Fakat yüzlerce mail geliyor. İşte bu bir saldırı reklam ve firmanın hmm. sorumluluğuna sebep olabilir bu yaptığı şey. Bundan kurtulmanın bir yolu var. Tüketicisine üyesine, kullanıcısına o zincirden çıkma opsiyonu sunacak. Gönderdiği mailde. Bundan çıkmak istiyorsanız şu linke tıklayın. Artık bu mailleri almaktan kurtulabilirsiniz. Opsiyonu vermesi lazım. Vermiyorsa hmm. yaptığı şey saldırı reklam. O açılan çarşaf reklamlar gazetelerde onlar da aynı vasfa sahip. Dolayısıyla bu saldırı reklamlar artık spam vasfında ...yasak olacak. Tüketici de... E, ...haksız rekabetin tarafı durumunda artık. Yani Hı. haksız rekabet deyince genelde... ...rakipler arasında, tacirler, işletmeler... ...arasında gibi anlaşılır. Hayır efendim... ...haksız rekabetin tarafı ve mağduru... ...muhatabı tüketicidir. Tüketici spamden, saldırgan... ...reklamdan, bu ben buna... ...gereksiz data doktrin ediyorum. Hı. Hayatta hiçbir işinize yaramayan veri. O veri size, artık günümüzde veri çağı... ...her şey asimetrik artıyor... ...yağıyor adeta... Zihin bunu bilinçsiz bir şekilde depoluyor ve bu e, rüyalarımıza kadar giriyor. Yani anlamsız rüyalar görüyoruz nereden geldiği belli olmayan datalarla. Veya hiç aklınızda olmayan bir şeyleri satın almaya başlıyorsunuz. Tabii tabii. Burada bir de başka bir veri ticareti var. Mesela bir CSM operatörü bir büyük e, festifüsü zincirine kendi abonelerinin e, telefon bilgilerini satıyor. Numaralarını satıyor. Diyelim ki Kadıköy Bahariye'de yürüyorsunuz saat sabahın 11'i gün cumartesi. ...hiç burger falan yemek gibi bir niyetiniz yok o saatte. Kahvaltı yapmayı düşünürsünüz. E, sizi gören bazı istasyonu sinyal aldıktan sonra cep telefonunuzdan... E, ...satışın düşük olduğu bir saatte cebinize şu saatler arasında şu menü alana... ...ikincisinde %75 indirim var düşürdükten sonra bir anda kendinizi... E, ...işte burger yerken bulabiliyorsunuz. Burada da veri ticareti var, kişisel verilerin ticareti var. Reklam yine saldırı reklam vasfında... Ve sizin özel hayatınızın, mahremiyetinizin de e, ihlal edilmesi, sizin yönlendirilmeniz gibi bir durum söz konusu. Kendi hassasiyeti ve özel, özel alanında hassas olan insanlar için çok büyük bir problem bu aslında. Hele de gözünüzde Google Gözlüğü varsa orada kim bilir neler gösterecek hiç. <gülüyor> Çıplak gözle görünmeyen adresler. Tabii. Şimdi yeni geliştirilen MIT'de bir prototip var. Google Gözlüğü'nün bir versiyonu da. Ee, Karşınızda bir insanla karşılaştığınız zaman Mesela hiç tanımadığınız bir kişi sizinle karşılaşıyor Özelim bir yerde ee, Benim ee, Şeyinde gözümde Ya da yüzümde bir eleştiren bir kamera Sizin resminizi alıyor ee, Kendisiyle bağlantılı küçük bir bilgisayar internet planı bir bilgisayar cep telefonu da olabilir bu ee, İnternette tarıyor Sizin resminizin bulduğu sitelerden Sizle ilgili dataları topluyor Ve yine aynı kameranın projektörü sayesinde Sizin üzerinizde yansıtıyor Sonra? Böylece ben sizinle tanışmadan size bakar bakmaz sizinle ilgili öğrenci hangi bölümde okuyor, nereden mezun... ...internette bir CV'niz varsa oradaki bütün dataları e, ya da bir sosyal paylaşım sitesindeki bütün dataları aynen Diğer görebiliyorum. Bu e, ürün satışında da var. Mesela markete gittiniz, işte diyelim tuvalet kağıdı alacaksınız. E, tuvalet kağıdını karşınıza tuttuğunuzda üzerine size yerleştirilen bir küçücük projektörle bütün datayı aktarabiliyorsunuz. ve Böylece bunun kimin tarafından üretildiği, kullanılan malzeme, üretim standartları gibi... Bilgileri de görüp işte buna göre karar vermeyi sağlanabilecek deniyor. Prototipi bitmiş bir ürün. Ee, bizim üniversitede endüstri mühendisinden, bilgisayar mühendisinden bir hocamızın gösterdiği, e, ondan edindiğim bir bilgi bu. Gördüm de uygulamasını vesaire. Çok şaşırtıcı. Gözlüğü gözünüzle gördünüz yani. Gözlüğü de gördüm. Gözlük Taktınız mı Nokyanında peki? da var bir gözlüğü öyle. Tabi. Ee, yok hayır takmadım. <gülüyor> <gülüyor> Henüz ona hazır değilim. <gülüyor> ne olur galiba. ne olmaz diye. Henüz ona hazır değilim. <gülüyor> Peki gene e, konumuza dönecek olursak ne gibi başka yenilikler olacak e ticaret konusunda ülkemizde diyorduk. Hı hı. Şimdi bu e, hemen Saldırgan ekleyelim. reklamları konuştuk, evet, değil mi? Evet. İsterseniz bir müzik için bir ara verelim, ay bir ay. dinlenelim, sonra gene devam edelim. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Az önce Paul Weller'dan Around the Lake adlı parçayı dinledik. Konuğumuz Sayın Mete Tevetoğlu. Konuğumuz da Türkiye'de pek yakında yaşanmaya başlanacak olan e-ticaret yenilikleri diye özetleyebileceğimiz yenilikler yeni, evet. gelmekte olan. Gümdür, gümbür gümbür değil mi? gelen düzenlemeler. Uh -huh. ee, saldırgan reklamlarda kalmıştık. Evet. Uzun uzun örnekledik. Evet. Başka? Ee, Spam'ı örnek verdik. Buna ha hemen de spam verdik. Spam de bu kapsamda reklam, saldırgan reklam olarak değerlendirilebilir. Ev faturadan bahsettik. Ev faturadan, teyit mektubundan bahsettik. Belki buna hemen bu başlığın bir kısmı olarak telemarketing eklenebilir. Yani telefon satış, satışı satışı. Veya bankaların çok sık yaptığı şu anda şu şubemizde bu kadar krediniz hazır sizi bekliyor. Sanki orada çocuğunuzu okuldan almamış, deli hissi uyandıran. <gülüyor> Suçluluk duygusu yaratan. Teklifler beni bekleyen bir kredi var. Ayy. Ben onu almamakla Mahcub hatam ol. ediyorum. Bankaya ve krediye karşı mahcup olmayayım. His yaratan e, telefonla yapılan pazarlama satışlar bu anlamda eğer izin alınmadan kişiye yapılıyorsa... Bunlar da saldırgan reklam vasfında. Bu konu çok önemli çünkü. Onlar ezelden beri yapılıyor yani. Şimdi bir de bantla yapılıyor artık şey de hmm. hani bir gerçek kişi karşılar gerçekten bir kişi de sizi aramıyor. Bant kaydı sizi arayarak sayın falanca şu şu şu, şu kartınızın bilmem nesi diye bir veriyi size iletiyor. Eğer siz buna muhatap olmak istemiyorsanız bundan kurtulmanın yollarını size sunmak zorundalar. Aksi halde yaptıkları şey saldırgan reklam vasfına. Girebilir rahatlıkla. Eğer pardon eğer o anda çat diye telefonu kapamışsanız hı hı. zannetmeyin ki kurtuldunuz. O oradan tekrar. onu şey yapıyor sonuna kadar dinletinceye kadar tabii. o telefon tekrar tekrar geliyor. Bir bunun tabii standartları var. Arama saatleri hı hı. örneğin e, akşam belli bir saatten sonra aranmaması gibi Avrupa'daki uygulamalarda belirlenmiş saat aralıkları, arama sıklıkları için standartlar var yani, Ama izinli olanlar. Tabii tabi tabii izinli olanlar. İzinli olan da, da serbest değil demek ki. Belli standartlara uyulması lazım. Bu çok büyük bir problem yani bir toplantsa. Bizde hangi düzenleme bunu şey yapıyor, ele alıyor? Bizim yeni ticaret kanunumuzun yeni ticaret 54 kanun. ve devamı hükümleri Hı. bunu düzenliyor. Saldırgan reklamın yasaklanması kapsamında değerlendirmek mümkün. <gülüyor> e, yeni ticaret kanunu tabii bu başlıkta çok yeni değişiklikler, geniş değişiklikler getiriyor. Mesela diyor ki bir şirket kurarken her türlü elektronik ortam veriyi siz sermaye olarak koyabilirsiniz demiş. Böyle bir düzenleme getirmiş. Dijital mal varlığı. Dijital mal varlığı unsurları. Burada tabii geçen de panelde de tartıştık bunu. Az önceki konuda da geçti. Ben şunu merak ettim. Acaba dedim sosyal medya artık o kadar kuvvetli ki. Ee, örneğin e, işte 3 milyon takipçisi, 4 milyon takipçisi olan sanatçılardan falan bahsediliyor dünya çapında. İşte Lady, Lady Gaga'dan, e, Ashton Kutcher'dan falan bahsediliyor. Bunların Twitter'la anlaşma yaptıkları, attıkları her tweet başına belli bir para aldıkları gibi. O ayyuka çıkmış. Ayyuka çıkmış şeyler var. Hmm. E tabii bu ciddi bir güç yani. 3 milyon kullanıcısı olan e, bir kişinin e, örneğin bir markadan, bir üründen bahsettiği zaman aynı anda 3 milyon kişiyi bir reklam İletilmesi Hepsi söz gerçek kişiyse, tabii. Tabii, Bu da saldırgan reklam hı hı. E, Vasfına sahip olabilir bir İkincisi de böyle bir accounta sahip olan kişinin Sahip olduğu güç ve Account kendisine ait kabul edilirse Yani Twitter'da benim accountum var Diyoruz değil mi e, Hesabım var diyoruz e, Ben bu hesabı örneğin bir şirket kurup O şirkete sermay olarak koyabilir miyim Bu bir sermaye unsuru olur mu Tıpkı bir gayrimenkulü şirketin gayrimenkulü Taşınmazı binası yaptığım gibi Bunu da yapabilir miyim Böyle bir tartışma benim geçen panelde karşılaştığım bir konu. Çok çok da ilginç. Bunu çözmenin yolu da şurada. O hesap size mi ait? Yoksa o sitenin sahibi olan firmayı mı ait? Hmm. Bu çözülmüş bir soru değil halihazırda hazırda. Sözleşmelerde diyor ki mesela Twitter sözleşmesine, kullanıcı sözleşmesine bakarsanız. Buradaki hesaplar Twitter firmasına aittir. E i̇stediği zaman işte beğenleyebilir, kapatabilir, erişimi geçici veya kısmen engelleyebilir vesaire diyor. Eğer bu doğruysa ve kabul edilebilir bir şeyse o zaman ben orada 5 milyon kullanıcım da olsa bu büyük bir reklam gücüne de sahip olsa bu elektronik ortamı gidip bir şirkete sermaye olarak koyamam. Ama böyle değilse Yani zilyedin elindeki malı sermaye olarak koymasına benziyor evet, bu değil mi? Evet. Her türlü elektronik ortam dediği için alan adları, veri tabanları herhangi bir veri derlemeleri bunların tamamı haklı olarak elde bulunduruluyorsa ve devredilebilir vasfa sahipse bir şirkete termi olarak konulabilecek. Bunlar da işte az önce konuştuk. Startup şirketler dediğimiz iyi bir fikir, iyi bir e, sanal mal varlığı unsuruyla yeni girişimlerin gündeme gelmesi demek. Girişim gündeme gelince tabii muhataplar var, karşıda iş yaptırılan insanlar var, tüketiciler var, onların pozisyonları. Yani böyle bir şirketle karşı karşıyasınız, iş yapıyorsunuz ya da mal alıyorsunuz. Şirketin sermayesi bu tür varlıklardan oluşuyorsa e, Diyelim ki size karşı bir yükümlülüklerini yerine getirmediler veya borçlandılar Ya da kötü yaptılar Tazminat talep ediyorsunuz Nasıl talep edeceksiniz? Ben sana 2500 takipçi vereyim kardeş diyeceğim Denilebilecek dediğim, mi? Evet. Siz az için. önce haklı olarak da söylediniz ya Onların ne kadarı gerçek hesapların Yani manipüle edilebiliyor çünkü malum Olmayan hesaplardan takipçi sayılarının arttırılması vesaire de mümkün Türkiye'de de yaygınlaştı Geçenlerde bir arkadaşımla karşılaştım. İşi yani hukukçu, hukukçuluk yapmıyorum. Ben sosyal medyaya yazar oldum dedi. Ciddi de takipçi sayısı varmış. Firmalardan teklifler alıyormuş. Böyle bir sözleşme de gördüm. İşte şimdi artık sen müzik gruplarıyla, sanatçılarla yapılan sözleşmelerde ayda bir kere Twitter hesabından benim markamdan bahsedeceksin diye şartlar konuyor. Ya da Facebook'ta bundan benden bir kere bahsedeceksin gibi maddeler de konulmaya başlandı. Bunlar da gizli reklam, saldırı reklam. Farkındaysanız hep mağduru tüketici. Tüketici pasif. Tüketiciye karşı onu manipüle etmek, yönlendirmek için kurulmuş. Bunlar tuzak vasfına sahip olan işler aslında. Çünkü bilmiyorsunuz. Diyelim ki ben bir X grubunun, müzik grubunun çok fanatiyim, çok seviyorum ve takip ediyorum. Bana diyorlar ki işte e, takip ederken tweetlerinden birisinde örneğin e Falan canım şu ürünü çok iyi diyorlar. Ben kullanmaya başladım diyorlar. Şimdi özellikle Teenage Grup'ta bu ciddi bir tüketim çılgınlığı, körüklemesi yaratıyor. Hemen onlar da bunu almak istiyorlar. Ama yapılan şey de reklam gibi değil. Böyle bir vaziyeti var işin. Onun için manzara çok net değil aslında. Bakalım daha neler göreceğiz Mete? Evet oldu. Evet. Sonra. Ee, bunun dışında belki ee, bahsedilebilecek olan telemarketing dışında saldırı dışında ee, şeye, şirketlere getirilen web sitesi zorunluluğu. Her şirketin, sermaye şirketinin bir web sitesi olacak diyor yeni kanun. Burada da aşağı yukarı her şeyi yazacaksın, beğen edeceksin diyor. O da an. durmadan değiştiriliyor tasarıda değil mi? Çok tartışılıyor şu anda. Değişmiş, henüz değişiklik yapılmış bir durum yok ama gündemde çünkü çok itiraz konusu oldu. Firmalar bu kadar şeffaf olmak istemiyorlar. Sevmeyiz milletçe çok şeffaflığı. Mi? Çok hoşlaştıkları bir durum değil diyelim. Aynı şey 5657'de de var hatırlarsanız. Diyor ki web sitesi bu şirket falan değil tabii. Herhangi bir web siteniz varsa iletişim bilgilerinizi, ad, sahibinin adını soyadını, telefon numarasını koyacaksınız diyor. Koy ki seni engellemeye kalkıştığım zaman biz size haber vereyim. Tabi Ya da tüketici sana ulaşabilsin. Yani o siteden bir şey aldı. Hmm. E, kimdi bu? Neydi? Telefon numarası. Bu işten sıyrılmak için e, ve bu hükmü, hüküm tabii yaptırıma bağlanmış, para cezasına bağlanmış. Başka teknikler geliştiriyor firmalar. Ben birkaç kere kendim tüketici olarak karşılaştım. Bir firmadan, bir web sitesinden bir ürün aldım. Sonra o ürünle ilgili bir şikayette bulunmak istiyorum, iade etmek istiyorum. Bir telefon numarası var. Bu kanuna uyarak telefon numaralarını ve adreslerini yazmışlar. İşe yaradı mı? Arıyorsunuz. Orada bir band kaydı olan bir telefon ha. numarası var. Size diyor ki isterseniz web sitemizde bulunan... Ee, ...tüketici yardım hattı üzerinden, ilgili görevlerden yardım alabilirsiniz diyor. E o zaten yapabileceğiniz bir şey. O zaten bir yapabileceğiniz şey. bir şey. Dolanmış oluyor. Hani yasal olarak koyması gereken telefon numarasını koydum. Evet, adres var mı? Evet. O adres de şirketin olduğu adres değil genellikle. Yani kalkıp gideyim şuraya, şunu halledeyim, görüşeyim derseniz... ...kapı, duvar, bir adrese gideceksiniz muhtemelen. Ee, ne yapmış oldu? Hem yasal zorunluluğu yerine getirdi... Adres telefon koydu mu koydu. Bu adres var mı var telefon var mı var. Para cezasından kurtulduk ama işlevsiz hale getirmiş olduk. Buna biz ne diyoruz kanuna karşı hile yapmış olduk. Dolanmış olduk onu. Dolayısıyla hani bunları getirip tüketiciyi korunmak falan çok iyi şeyler ama bir de bunun adil, makul ve dürüstçe uygulanması lazım. O da toplumsal kültürle alakalı bir şey. Yani böyle bir hüküm var. Dur şunu şöyle yapayım. Dememek gerekiyor herhalde. Son... Saniyelerdeyiz açık Hı -hı. radyo dinleyicileri için bir cümleyle özetleyelim diyecektim. Cümlenin ilk yarısını söylediniz zaten galiba kalan yarı'yı rica edeyim ben. Yani bu e, elektronik ticaretle bağlantılı olarak bu alışkanlığın yaygınlaşmasının çok büyük avantajları var tabii ki. E, hem ticari olarak hem de bireysel bazda. E, fakat oyun hukukuna ilişkin söylediğimiz gibi burada da kurallar var. Yani Hı -hı. hukuk hiçbir yeri de boş bırakmıyor. Hepsini el atıyor ve regüle ediyor. Fakat bunları da bizim uygulanabilir şekilde algılamamız lazım. Böyle dolanmamamız lazım aslında. Hı hı. Uyanık olmak lazım. Evet, galiba. arkında olmak lazım. Efendim böylece bir programı daha bitirmiş olduk. Sayın yardımcı doçent doktor Mete Tevetoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masada arkadaşım Volkan Arla birlikte size iyi bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyenler.